Allah gibi ki mesela bana burada bir sual var olabilir, peki müslümanlar niye öyle ellerinde bu mukaddes kitap olduğu halde geri kaldılar böyle derse? Müslümanlar yani kitabı geriye attılar Kur'an'ı, yanlış anladılar, geriye attılar, attıklar için geri kaldılar, yoksa Kur'an'ı insan ünlü nur yaptığı vakitten muhakkak oraya faslı olur. Allah'ın beraber söyledi ki madem ki İslam dini haktır gerçektir Kur'an, niye geri kaldınız? Madem İncil'in içerisinde tarih ve tarihin niyeti nereye gitti diye Mesela de şu bir çocuk orada ben tırnak onu biraz, hani ben evet, bu vasbana reca etti. Tabii dedi benim İslam dinimde bir şeyler var Bana verdi. Mavi nerede? Sonra operatör baktı, bu çocuk farklı diye. Bu çocuklarından sen derinliyorsun buna. Dedi ben bir şey var bunlar okudu bana. Müslümanla gittiğim akden benlerin görüşü dedi. Bir de beni çarpdılar yani böyle bir şekilde. Bana uzun uzun koştuğundan sonra bana bu soruyu sordu. Madem Kur'an hak kitabıdır. niçin için siz geri kaldınız? Ve de İncil muharrefdir. Ne içledik? Sana dedim var ya, ben sana burayı şmanderim dedim. Nasıl yaparsın? Bak ben sana söyleyeyim bir tanesi. Birkaç ama dedim, bir kaçı söyleyeceğim abi. Dinle nasıl arası. İsa peygamber diyor ki kuşlar gibi oluyoruz. Nasıl ki kuş karnını doyurduğu ertesi gün için bir bir yiyecek iddare etmiyor, saklamıyor. Allah onu ertesi günü besliyor. Binaen azalika eyvun imsi Toplamayınız, böyle diyor. Yani sizin ileri gitmeniz, incele tabi olmanızdan değil, İncil'in ahkamını geriye atmanızdan, bizim geri kalmamız da Kur'an'ı geri atmamızdan dedi. Çünkü bizde malı cem etmek, bizde haram değil, zariz vermek alavetle gibi. Yalnız mala gönül vermeyiniz, mal sizi Allah'tan men etmesin, Malı hayra harcayınız. İnsanların dertlerine çare bulunuz, mektepten açınız, hastaneler kurunuz. Hastalığın derdine şifa bulunur, diyor Muhammed Aleyhisselam. İsa demiyor mu oğlu, cemiyet bine veriyor ki sadece, kuş gibi olun, diyor. Sonra dedim, işte görüyorsunuz bak, sikkiler ne yaptılar? İsa'nın ahkamını geri attılar ve Kur'an'ın ahkamını aldılar. Ne oldu? Zenginler sinekine vakıflar koydu. bak Vakfı bilmem ne bak bu. bir adam okusun, medeyette yetişsin, oradan mükafat alsın diye. Falan. Bak dedim, görürmü Kur'an'a şey mi bu emri? İsa'nın öyle değil dedi. Şimdi dedim, bu ağır kısmında Bir de basit bir şey söyleyeyim sana. bakın Bir Müslüman'ın, bir Müslüman'ın günde en akal 10 defa elli yıkaması şarttır. Çünkü beş vakit namaz kıldığı için abdest alacak ellerini. Elaya girecek 3 defa, çıkaracak elini girecek. 3 defada da yemek yiyecek, elli yıkayacak kendini önünde ve arkasında. Hristiyanlığa girince, vafti suyu çıkmasını hiç yıkanmayacak. Yani şimdi bir Müslüman'a böyle emir olduğu halde, Müslüman korkuyor elini yıkamaya, çamurdan halk olduğunu eriyeceğim diye, ama sevkiyen dininde olmadığı halde günde üç defa, beş defa duş yapıyor, elini yıkıyor filan suyla meşgul. Görüyosun şimdi dedim, İncil'in ahkamına uymadın sen dedi. Bizim Müslüman da Kur'an'a uymadı, Kur'an'ı yeri attı. Onun için biz geri kaldık. İncil'in tabi olduğumuzdan değil, İncil'i terk ettiniz. Bu katıl benim önüm sikti yani ben çok memnun oldum.